Elhamdülillah ve salatu ve ala Aleyhisselam. Bir arkadaş Soruyor. Diyor ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir de imam olabilir miyim? Ve e, ben imam olmak istiyorum. Ben e, sünnete uygun e, Yaşıyorum şu anda. İnanıyorum. Sünnete göre yaşıyorum. İnanıyorum. Ama imam Olmak istiyorum. İmam olsam önüme işte bu Bidatler çıkar. E, bazen üzerimize Ferz olan bazı sözler söylenir. Olur mu? Olmayayım? Nasıl olur? Evet, bu çok güzel bir sorudur. Bu e, hepimizin e, e, bilmemiz bu soruyu e, her çeşin gönlünde yatıyor. E, bugün de arkadaşlar, kısacası ben söyleyeyim, e, Türkiye'de en şanslı adam, belki bu e, çok insanın e, şeyine gider, garibine gelir önceden. Ben diyorum, bugün de Türkiye'de en şanslı adam e, Cami imamlarıdır. Neden? Cami imamları aynen dünya ve ahiretleri için çalışırlar. Ben marangozum, demirciyim, terziyim, İşimde insanları halal çalışıyorum, dünya için çalışıyorum, paramı da alıyorum. Ama imam hem maaşını alıyor, hem lojmanında kalıyor, hem de niyeti salih olsa ahireti için çalışıyor ya. Ya içi kuşu bir daşta ki yende. Eskiler derdi der testere gibi gidip kesiyor gelip kesiyor. Yeter ki niyetin salih olsun. Niyetin salih olduktan sonra Allah'ın izniyle Türkçe Cumhuriyeti'nde imamlar çok büyük şans sahibidiler ve çok büyük ecir sahibidiler. Bundan anlıyoruz ki imam olmak bence bugün günde Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim cami eden şuurlu musulmanlar, sünneti sevenler, yaşayanlar imam olmaları şarttır. Hiç çekilmeden, taviz vermeden imam olmamız şarttır. Ama şimdi önümüze bir soru çıkar arkadaşın sorduğu gibi işte gider, toplu tesbih var bilmem ne var. Arkadaşlar bakın şim, şimdi bir biz bir ülkeye gelmişiz davet etmeye. O ülkede bid'at şünnet olmuş, şünnet bid'at olmuş, şirk tevhid olmuş, tevhid şirk olmuş vs. her şey alt üst olmuş. Biz bunu düzeltmek için ne yapacağız? Yavaş yavaş geleceğiz. Yavaş yavaş anlatacağız. Şimdi bizi insanlar nasıl dinlerler? Biz sukakta yürüyoruz insanlar bizi dinlemezler. Çünkü bu devlet ne yapmış? Her insana çimliğini vermiş. Dini Doktorysan çimliğin olması lazım. Din insan da kimliğin olmamız, olması lazım. Ama bizim kimliğimiz yok. O zaman bu camiler büyük fırsatıdır bizim için. Bir insan istiyorsa ahiretini kazansın. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde imam olmak büyük bir avantajdır. Çok büyük bir avantajdır. Bakmayın bizim imamlarımızın birçoğu tembeldir. İşi rahatına kolayına kaçıyor. Beş vakit namazı kıldırıp kaçıyor. Aslında diyanetten de bir emir var. Her namazdan önce yarım saat önce ders verebilirsin. Ver ver bazen bazı yürelere göre e, müftülük e, şart koşmuş. E, cami cemaatini aydınlatırıyor. E neyle aydınlandırır? Siyaset etirme. Gerisinde ne verirsen ver. E zaten bizim dinimiz ne versek adamlar ellerine hakkı versek o zaman siyaset de ortaya çıkar. Onun için biz direkt siyasete girmemize gerek yoktur. Biz önce ellerine terazi vereceğiz. On üç arkadaşlar imam olmak çok büyük bir nimettir Türk Cumhuriyeti'nde. Ben Benim elimde olsa şimdi ben bir cami imamı olurum. Ben şimdi bir cami imamı olsam gelirim ilk karşıma gelen bid'at nedir? Bid'at değil asıl da da e, yani o kadar şiddet bir bid'at değil. Toplu tesbih. Toplu tesbih tamam. E, Resulullah zamanında yok uydur. E, caiz değil. Her şey kendisi yapması lazım. Ama e, bu o bidaat değil ki ben işler çamını bir sünnet şey yapıyorum. Yani bir sünnete karşı geliyorum. Ama bu toplumda bu oturmuşsa bundan taviz veririz. Başka avantajları elde ederiz. Yavaş yavaş bunları da anlatırız. Ben mesela cami imam olsam ilk önce geldim toplu tesbih yaptım. İmamlar ellerinde en kallavi tesbihi tutuyorlar. Yanlarına koyuyorlar. Ben ilk önce toplu tesbih de onu tutmam elimde. İnsanlara öğretirim parmakla tesbih olur yavaş yavaş insanlara anlatıyoruz insanlar dinlerini bilmiyorlar Resulullah sevgisi nedir bilmiyorlar e bunları biz yavaş yavaş anlatıyoruz çünkü bizim toplumuz samimi bir toplumdur Allah ve Resulunu seven bir toplumdur caminin etkisi var minber minberin hele çok büyük bir saygısı etkisi var kimin üzerinde bizim insanlarımız üzerinde çünkü o minbere niye saygı gösterirler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberidir Ondan dolayı minberden çıkan söz kalplerine giriyor. E ne, ne mutlu ben sokakta ben konuşsam kimse beni dinlemez. Burada internet aracısıyla soru soruyorsun kimse beni dinlemez. Kimse beni tanımaz ama camide şey dinler beni. Ondan dolayı büyük bir nimettir. E bir tane ders yapıyor beş tane ya, yani ama bir tane internetten canlı ders yapıyor. Yani kaydediyor dünya onu dinliyor. Ne kadar farkı var imam cami imamı bunlardan daha etkilidir. Çünkü cami imamı sen bir ara cuvanc güvenc, var insanların kalplerinde bir cuvanc olduğu için senin sözlerini sözlerini alıyorlar. Ondan dolayı cami imamı çok önemlidir. Ben cami imamı olsam önceden insanların sevgisini kazanırım. Beni sevsiler, ondan sonra beni güvensiler. Ben şimdi ben havamdan konuşmuyorum. Ben ilimle konuşurum, alimlerin sözünü getiriyorum. Buna güvendikten sonra evvelallah onlar hepsini sünnete çevirebiliriz. Ha bu zaman alır. Bir ay almazsa çay alsın, çay değilse çi sen alsın, 20 sen olsun. Bu önemli değil. Önemli olan sen adımını at, Bismillah'de yavaş yavaş iş olur. Şimdi biz başlamasak... Biz yavaş yavaş başlamasak zembilden imamlar gelmez, burada değiştirsin her şeyi, eski köye yeni adet getirsin. Biz başlayacağız. Birinci kepşil fida biz olacağız. Yani birinci kurbanlar biz olacağız. Çünkü 10 sene önce böyle sahih sünneti anlayan toplumda kimse yokuyordur. 15 sene önce hiç kimse yokuyordur. Şimdi elhamdülillah var, bir sürü var ama ister bir denemiz kurban versin, başlayalım, taviz vermiyorum ama niyetten değil, emellerimizden. Niyetimiz budur ama ne yapalım? Bazı şeyleri bazı şeylerden yapıyoruz. Bak İbni Teymiye'ye soruyorlar. Cuma namazından sonra e, sünnet var mı? Cuma namazından önce sünnet var mı? E, 20 sayfa yazıyor, sünnet yoktur diyor. İspat ediyor, delilleriyle alimlerin sözlerini getiriyor. 20 sayfa yazıyor, cumadan önce sünnet yoktur. Ama sonra da çi satır yazıyor. Diyor, bir, yer, bir semte gittin, o semte cumadan önce sünnet kılmasan fitneye sebep olur kıl diyor. Çünkü bu adı sünnettir. Huvvet fitne vaciptir. Fitneyi örtmek, huvveti desteklemek vaciptir. Onun için bu, bu kaidelerde, bu ölçülerde ben bugün de diyorum cami imamları en şanslılarımızdır. Maalesef bu mevcut imamlar bu işi bilmiyorlar. Bu mevcut imamlar e, sistemin de zaten işine geliyor. İmamlığı neye almışlar? Aynen şey gibi yapmışlar. Ee, mamurluk gibi Benim görevim namazı kıldırıp gideceğim Hayır senin görevun o değil Senin görevun camideki camatten ilgilenmektir O insanlar madem senin ayağına geldiler Allah'ın beytine geldiler Bu fırsatı kullanacağım Ben sokaktan insanı tutsam beni dinlemez Ama camiye gelen adam Allah korkusu var Allah sevgisi var Resulullah sevgisi var Ona bir laf işler Sokaktaki zaten camiye gelmiyorsa işlemez ona e hizmet senin ayağına gelmişse, bugün de bakıyoruz bizim camilerimiz elhamdülillah do, doluyorlar. E bu bir fırsantır. Bir de imam var, edebiyeti var, e, güzel ahlakı var. Bu insanları ne yapıyor? Çekiyor kendisine. İmam da var, gülmez yüzü, konuşmaz, e, e, e, e, kulada cübi oturmuş, beş vakit çıkar odasından, hiç kimseyden haşir neşir olmaz. Bu imamlar vabaldılar aslında bu imamlar ve ama doğru olan şey olan imam davetçi olsa böyük bir nimettir onun için arkadaşlar ben buradan sesleniyorum bu bir fırsantır hangi arkadaşın elinde imkan var davetçi sifatı var ilmi de var istiyor imam olsun olabilsin böyük bir nimettir hem dünya hem ahiret ben bu fetvayı veriyorum sorumluluğu da üzerime alıyorum kıyamet günde de ben mesulüm yap bu konularda taviz ver. Toplu cemaattir, tesbihtir, bilmem nedir. Bunlar kolaydır. Yani e, bir kısmı diyor, işte başına şey koyuyor. E, yani cübbe, bunlar hepsi önemli meseleler değil arkadaşlar. Siz bunlara aldanmayın. Şeytan gelir, bunları gözümüzde büyütür. Hatta biz bunlara girmeyelim, asas meseleden uzak olun. Hatta bazı arkadaşlarımız camilerde namaz kılmıyorlar. Neden kılmıyorlar? İşte bunlar sistemin imamları filan şey ellen bunların hiçbirisinin aslı yoktur şeytanın istediği biz camilerden uzak durarım ama bi, bizim istediğimiz Allah'ın istediği biz camilere gidelim. camiden davet başlar İslam devleti camiden kurulmuş onun için medeni sistemde camiyi öldürmüş bitirmiş onun için biz camileri ihya etmeden böyle derneklerle vakıflardan ihya olmaz bereket olmaz bereket camilerimizdedir arkadaşlar camilerimizi canlandırmak için biz caminin anahtarı elimizde olması lazım. Anahtarı da nedir? Resmen gidip imam olacaksın. İmam olana ne mutlu. Ben onu tebrik ediyorum. Ama o imamdan da değil gidip ilcünden kırıp çalarsın hemen seni dışlarlar. Öyle değil. Biraz ilmin olacak, fıkhın olacak, ufukun geniş olacak. E, çünkü emir bilme'rufen ne munkerin şartları var bu bu munkar mı bileceksin bu munkar düştü mü bu munkarın inkar ederken daha büyük munkara yolatmayacaksın bunun fıkhını bileceksin davetün uslubunu bileceksin çünkü bir imam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görevini yapıyor en zor görevdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mihrapta o minberdeyse sen onun görevini yapıyorsun onun için sen imamsın yok imam hatip bitirdin yok ciçita çi bokudun ilmi haldir mı aldir hayır İmam oldun düşacaksın ilme, düşacaksın her şeyi öğreneceksin, böyle davet edeceksin. Ben inanıyorum ki öyle adam Türkiye'de bugün de sünnet ehli bunu alsalar ele en büyük kapıdır, en büyük ecridir bilmezsin. Bir tane adam hidayete varsa ne olur? Sen e, bu dünya malından daha hayırlidir senin için. Evet velhamdülillahi rabbil alemin.